Osman abi senin için sözlüm demiş Doğru mu Serap abla Sözlü mü hı hı. o da nereden çıktı Kim söyledi sana Ayşe Ne bileyim kulağım öyle çalındı Birkaç gündür herkes bunu konuşuyor Ben de Serap abla kuaföre geldiğinde Onu tebrik ederim demiştim Demek sözlenmediniz <gülüyor> Hayır Eminim bunu etrafa Osman yaymıştır. Gerçi yakışıklı gözü pek bir delikanlı. Beni kendine denk görmesi hoşuma gitmedi değil. Cesur insanları severim. Bir erkeğin mesleği ve ailesi ikinci planda gelir bana göre. Ama doğru dürüst konuşmadım bile onunla. Demek bana uzaktan göz koymuş. <gülüyor> Ay şu işim bitmişse <gülüyor> bekleyen diğer müşterilerle ilgilen. Tamam <gülüyor> Hatice abla hemen geliyorum. <gülüyor> Ee, bugün nasılsın mahallemizin kraliçesi Yok canım kraliçelik kim ben kim Hatice abla <gülüyor> Hadi hadi Herkes senin mahallenin en güzel kızı olduğunu biliyor <gülüyor> Annenle baban nasıllar Annem iyi ee, Babam bilirsin babamla pek anlaşamayız Hiç anlamıyorum seni Melek gibi bir adam Neden ona karşı bu kadar katısın ha Aa, Pınar Hanım makineden çıkmış Geliyorum Demek ki Osman benim için çözdüm diyormuş etrafa Öyle yakışıklı cesur biriyle evlenmek çok hoş olurdu herhalde Onun koluna girip mahallede salına salına yürüdüğünü düşünüyorum da Kim bilir kaç kızın yüreği erirdi bizi görünce. Ama Osman'la evlenmek bana ne kazandıracak ki Daha askerliğini bile yapmadı Zaten dönüp geldiğinde de kabadayılıktan başka bir şey yapacağı yok Ah sen en iyisi bu çocukça fikirleri bir kenara bırak Serhat. Deminden beri dalgın dalgın neye hesap ediyorsun Serap? Aman düşünme o kadar Bin'in yarısı beş yüz Ne dedin Çiğdem? Ne zaman iş başı yapmayı düşünüyorsun dedim Müşterilerle hep ben ilgileniyorum Bir yandan da yeni gelen elbiseleri yerleştiriyorum. Hemen şimdi Kusura bakma bu işlerini senin üstüne yıktım Benim için sorun değil Serap Ama patron görürse işte o zaman kötü olur hı hı. Bak sana yeni gelen şu bluzu göstermek istedim Ne kadar hoş değil mi? Ah, evet Çiğdem çok güzelmiş E o halde ne duruyorsun hemen dene Ben böyle kısa kollu şeyleri sevmem Aman canım sen de Yaz boyunca hep uzun kollu elbiselerle dolaştın Oysa tüm güzelliğini gösterecek kıyafetler giysen daha iyi olmaz mı Yazık ediyorsun kendine Bak Çiğdem bu zevk meselesi Ben senin ne giydiğine karışıyor muyum Sen de bana karışma Biraz hava alacağım Kaç defa bu konuda üstüme varma dedim şu çiğdemi Mahsus yapıyor, Beni kızdırmak için Merhaba <gülüyor> Osman neden aniden önüme çıktın Korktun mu Yalnızca biraz konuşmak istemiştim seninle Ne hakkında ee, Biliyorsun birkaç gün sonra askere gideceğim Evet biliyorum Hayırlı olsun Sağlıkla git gel Sağ ol Uzun süre buradan uzaklarda olacağım Bu süreyi içinde korunmaya ihtiyacın olacak Arkadaşlarıma sıkı sıkı tembih ettim. Eğer seni rahatsız edecek biri olursa hemen onlara haber ver. Ne kadar düşüncelisin. Teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Bu onların görevi. Seni arkadaşlarıma emanet etmenin asıl sebebi... ...yengelerini korumaları içindir. Çünkü askerden döner dönmez belki izin sırasında... ...söz kesme niyetim var. Bunu herkesle beraber senin de bilmeni istiyorum. Demek yanılmamışım hmm. Kulağıma gelen bütün dedikodular senin eserimmiş Dedikodu değil Yakında nasıl olsa gerçek olacak Peki bunu önce benim onaylamam gerekmiyor mu Bana fikrimi bile sormadın Sana ümit verecek hiçbir davranışta bulunduğumu sanmıyorum Kusura bakma ama ben öyle oldu bittiye getirilmekten hoşlanmam Çevremde dolaşıp duracak bekçilere ihtiyacım yok Sana kendi kendine gelin güvey olmamanı öğütlerim Şimdi çekil yolumdan Buti'ye geri dön Küçük hanım seni başkasına yâreticimi sanıyorsan yanılıyorsun Ben Osman'sam kafama koyduğum bir şeyden asla vazgeçmem. Şükürler olsun oğlum seni askere yolluyoruz Kendine iyi bakın İstediğim bir şey olursa hemen yaz Çok Kadir Kadir Oğlunla para vermiş miydin Evden çıkmadan vermiştin ya seni. Bugün senin aklın bir hoş oldu Kaç ah. defa sordum Görüyor musun mahalleliği Oğlumuzu davul ile yolcu ediyorlar <gülüyor> Eh, hadi hanım, oğlumla vedalaşalım Otobüsün kalkmasına az kaldı Garajlara ancak yetişirler Güle güle aslan oğlum Yakışıklı kuzum benim Sağlıkla gün sağlıkla gel Hakkınızı helal edin anacım babacım Size sık sık yazmaya çalışacağım. Gerçi mektup yazmayı pek beceremem ama. Olsun yavrum iki satırda olsa yaz. Sağlığım yerinde selamlar desen yeter benim Peki anacım pek. Ama önce sil şu göz yaşlarını. Görende beni hanım evladı sanacak. Şanımıza leke sürülür vallahi. Hadi Osman geç kalacaksın. Bin artık arabaya. Ha tamam Tayfur. Beni uğurlamaya gelen herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Tayfur. Buraya gelsene bir dakika Buyur abi Emnet Bak bir kere daha tekrar ediyorum Seraba göz kulak olacaksınız Yanına kimseyi yaklaştırmayacaksınız Yan çizdiğinizi duyarsam karışma Merak etme abi Yengemize kimseyi yan göze baktırmayız Hı. Sen içini karar Hadi güle, güle güle Hayırlısıyla Geldim geldim Oğlum Abdullah hoş geldin oğlum Hoş, hoş geldin, babacığım Hoş, hoş geldin Raziye Raziye Kalk oğlan geldin kalk Böyle ka böyle kapıda durma gir içeri Gir gir gir Seni bu sabah beklemiyorduk ya Gel şöyle gel Gel de oturma odasına geçelim Şu divana otur bakalım Oh. Aslan oğlum benim yol yorgunusun Niye önceden haber vermedin geleceğini ya <gülüyor> Size sürpriz yapmak istedim babacığım kim geldi dedim, Bak kim, geldi, kim gel, geldi gel gel gel, gel. Aman, aman canım <gülüyor> yavrum <gülüyor> Abdullah'ım gelmiş Geldim gel. anacığım gel. geldim dedin. temelli <gülüyor> geldim sana artık Mühendis <gülüyor> oldum diplomayı da yakında alacağım Allah sana şükürler olsun <gülüyor> bu günleri de gösterdim bana şükürler olsun Taner evde yok mu <gülüyor> anne ama... Olmaz olur mu oğlum Kardeşin uyuyor İçeride, işte içeri. O sana çekmemiş <gülüyor> Aylak aylak sokaklarda dolaşıyor Oysa onun da senin gibi okumasını istemiştim ah, ah. Düşündükçe geleceği için endişeleniyorum doğrusu Raziye raziye kapıdan girer girmez çocuğu üzme ya, ya. Nasıl olsa daha konuşacak çok vaktimiz canım olacak Canım yavrum Evla seninle gurur duydum aferin, <gülüyor> aferin, sana. <gülüyor> aferin sana Sağ olun aferin babacığım. sağ olun <gülüyor> <gülüyor> Sizleri utandırmadığım için ben de çok mutluyum Şimdi içeri gidip şu haylaz tanere bir bakayım Geldiğimi duydu <gülüyor> halde yataktan kalkmadı <gülüyor> ya, kerata Ne Ne olacak Abisini kıskandığı için yataktan bile kalkmadı Ay ne inatçı, ne inatçı. Çocukların yanında da bunları söyleyip Birbirlerine düşman etme Tanerin hırçın tabiatlı olduğunu Hepimiz biliyoruz öyle öyle. İkide bir bunu tekrar edin Durma yahu <Gülüyor> Ey Uykucu abin gelince kalkmak yok mu ee, Sen mi geldin abi Sesini duymadım İşte karşındayım kalk bir sarıl Beni tebrik et artık mühendis bir abim var Tebrik ederim çok sevindim abi Amca seni karşında görünce çok şaşıracak Abdullah Herhalde babacığım Sen de tıpkı ona çekmişsin Vedat amcan gibi sakin çalışkan mizahçlısın Kardeşim benim gençliğime benziyor Bir zamanlar ben de dört bir mahalleye ün salmıştım Vehbi dediler mi, titrer derken <gülüyor> Onun yanlış yolda olması annemi aklı olarak çok üzüyor Öyle evlat öyle ha işte amcan dükkanda <gülüyor> çalışıyor şimdi çok şaşıracak Aslında ona çok şey borçluyum Zorla beni şu ayakkabı imalatı işine soktu da Belli başlı bir gelirimiz oldu Çok kazanmasak bile iki aileyi de geçindiriyor Hadi hadi gel de içeriye girelim Oo, kimleri görüyorum? Hoş geldin yeğenim. <gülüyor> Hoş bulduk amcacığım. Vedat amcası karşında elinde kapı gibi elektrik mühendisliği diplomasıyla yeğenin duruyor. <gülüyor> Öyle mi? Tebrik ederim yeğenim. Başarılarının devamını dilerim. Sağ ol <gülüyor> amca. Geçin otur şu sandalyelere. Öteye bakmayın. Bülent, <gülüyor> elindeki işi bırak da bize üç çay söyle kahveden. Ee? Hemen vazifeye başlamaya niyetin var mı? Askere gitmeme bir yol var. O süre içinde iş bulup çalışmak istiyorum. İnşallah bulursun. Hey gidi koca vehli baba. <gülüyor> bir zamanların namlı kaba dayısıyken... ...aklına gelir miydi he? Abdullah gibi okumuş... <gülüyor> ...efendi bir oğla sahip olacak. Yok vallahi nerede Vedat nerede? Oğlum sağ olsun göğsümü kabarttı. Taner'in de abisi gibi okumasını isterdim ama... O beni bıraktığım yerden devam etmeye niyetli galiba Ben gençliğimde yaptıklarımla hiç övünmüyorum Oysa bana özenerek hayatını zehir edecek Taner bir gün anlayacak hatasını Ama Abdullah'a gerçekten takdir etmek gerekiyor Bizim mahallede kavga gürültü eksik olmaz Böyle bir yerde büyümesine rağmen Sessiz sedasız yetişip adam olmayı başardı Denişme atıyorsunuz amcacığım Yok yavrum yok amcan doğru söylüyor ben senin şimdiden görebildiğini ancak 15 yıl sonra görebildim. Gördüm de tövbe ettim. Hiçbir mesele kaba kuvvetle, zorbalıkla hallolmuyor. Sen çocukluğunda da böyleydin. Kavga eden bütün çocuklara ayırır, kendince akıl verirdin. Neyse ki Vedat gözümü açtı da Hem bir iş sahibi oldum hem de çoluk çocuğa karıştım İnşallah Abdullah'a da münasip bir kız bulup evlendiririz İnşallah. Uzun zamandır ailemizde düğün dernek olmadı Vallahi oğlum. Söz sana yeğenim Düğününde döne döne oynayacağım İnşallah, İnşallah İnşallah, İnşallah. İnşallah. Bugün çok sinirlisin Taner İnsan ağabeyesi gelince sevinmez mi? Sen bari böyle konuşma Kamil Üniversiteyi bitirip döndü diye tafrasından geçirmiyor Sanki çok iyi bir iş becermiş gibi Bütün mahalleli de ona alkış tutuyor Yani sence bunun hiç önemi yok? Nesi önemliymiş Bence mahalle için yüz karası İçimizden bir kalem efendisi çıktı diye Yarın bütün çevre semtlerinin ağzına sakız olacağız Ama ben onun gibi olmayacağım bir zamanlar babamın saldığı Vehbi Baba lakabına layık olacağım Bize de ancak bu yakışır Dur bakalım Taner Osman'ı unutuyorsun galiba O varken meydanı kimseye bırakmaz <gülüyor> Göreceksiniz Osman benim yanımda kedi gibi kalacak Hırslıyım ben hırslı Hem bizimkilere Hem bütün mahalleye Hem de Yavuklu şey kim olduğumu göstereceğim Nerede kaldı bu kız ya ...bu saate kadar işten çıkması gerekirdi. Belki son anda bir müşteri gelmiştir. Kuaförde çalışmanın ne demek olduğunu iyi bilirsin. Heh. İşte işte. Köşe başından çıktı. Bu tarafa doğru geliyor. Gene uzaktan mı takip edeceksin? He? Aslında canıma yetti artık. Ama nasıl nasıl yaklaşacağımı bilemiyorum. Aşe'nin yüzüne baksana. Canı sıkkın galiba. Şimdi gidip bir şeyler söylesen... Bakarsın beni tersler. En iyisi biraz daha sabretip uygun zamandı kollamak. Hadi yanımızdan geçer geçmez uzaktan peşine düşelim, tamam mı? Kolay gelsin Hatice abla. Sağ olasın Hatice abla Bak, Bir türlü göz aydına gelemedim kusura bakma Görüyorsun akşam bütün personel gittiği halde Ben hala dükkanı toplamak için kalıyorum Bilirim seni işinde titisindir. Kimsenin yaptığını beğenmezsin Ben tatillerde yanında çalışırken Kendimi beğendirmek için az ter dökmezdim <gülüyor> Haklısın seni çok yorardım Sen de işini pek ciddiye alırdın Kısa zamanda kalfa yapmıştım seni Aa, Hep böyle ayakta mı konuşacağız Hadi gel gel şöyle bir koltuğa otur <gülüyor> Anlat bakalım Ankara nasıl Aa, Ankara her zamanki Ankara Asıl haberler sende Kuaförlük nasıl Gidiyor? <gülüyor> Şükürler olsun iyi Vaktiyle biriktirdiğim paralar işe yaradı İyi kötü şu dükkanı aldım da Kocam öldükten sonra bir ekmek teknemiz oldu Mahalleli de burayı hiç boş koymuyor Seninki gibi kaç ailenin yuvası dağıldı şu mahallede. Ya. Hala kavga dövüş. E orası öyle Abdullah. Biliyorsun kocamın içkisinden kumarından illallah demiştim. Sonunda da bir Külhan Bey kavgasında gitti işte. Eğer genç kızken öğrendiğim kuaförlük sanatım olmasaydı... ...aç açık ortada kalacaktı. Hadi neyse bırakalım geçmişten kötü günlerden söz etmeyi. Sen anlat bakalım. Bundan sonra ne yapacaksın? Hemen iş aramaya koyuldum. Bir an önce hayatımı yoluna koymak istiyorum. Aa, akıllı çocuksundur selam <gülüyor> Dilerim gönlüne göre bir iş bulursun. Ah yok açıkta kalırsan dükkanımın kapısı sana daima açıktır bilesin. <gülüyor> Elektrik mühendisinden de iyi kuaför olur anne. <gülüyor> Hanım çorban çok güzel olmuş bir tabak daha verir misin? Afiyet olsun tabi veririm Serap kızım babanın tabağını uzatır mısın? Al bakalım ha, Size sevineceğiniz bir haberim var hafta sonu deniz kenarına gitmeye ne dersiniz? Aa, ne ha. iyi olur bu haftada sıcaklardan Hı -hı. çok bunalmıştık değil mi Serap? Denize girmediğimi bildiğin halde neden bu teklifi yapıyorsun baba? Plajda uzun kollu elbiselerle otururken Herkesin alay konusu olacağımı düşünmüyor musunuz Aman kızım denize girmen şart mı Bir değişiklik olur fena mı yani Neden ısrar ediyorsunuz anlamıyorum İkiniz gidin işte Kızım annenin kalbini kırıyorsun Böyle konuşma Yıllar önce sen benim kalbimi tamir edilemeyecek şekilde kırdın baba Bunu ne çabuk unutuyorsun Beni rahat bırakın <Gülüyor> Ben Abdullah Hatice ablayı görmek istiyordum yok mu acaba? burada arka tarafta. Biraz geçti, hemen kendisine haber verdim. Hı no. hı. Hatice abla, Hatice abla seni görmek isteyen biri var kapıda. Kimmiş? Abdullah dedi. Ha demek öyle. Hoş geldin Abdullah. Nasılsın? Kim galiba? Yok canım ne rahatsızlığı İçeride saç boyası karıştırıyordum. Hatice abla. Hı. Yanımda Yanında adama ihtiyacım var mı diye soracaktım. E şimdilik pek yok. Neden yüzdün Aslı Abdullah? Kimin için sormuştur? Kendim için. Neden? İki üç aydır iş arıyorum ama bir türlü bulamadım. Boş kalmaktan sıkılıyorum. Başvurduğum yerlerden cevap gelene kadar bir işte çalışmak istiyorum. Artık babamdan harçlık isteyecek yaşta değilim. Ben de düşündüm nasıl olsa kuaförlük eski mesleğim. Eski patronuna gidip iş isteyeyim dedim. <gülüyor> İlahi Abdullah şunu baştan söyleseydin ya. <gülüyor> dükkanımın kapısı sana her zaman açıp. ...ama hiç mühendis bir kalfam olmamıştı. <gülüyor> Biliyorum ama çalışmak ayıp değil. Tabii ayıp değil. Yarın sabah işe başlayabilir misin? Seve seve çok teşekkür ederim Hatice abla. <gülüyor> Rica ederim ne yaptım ki. Hadi, hadi bakalım yarın görüşürüz. <gülüyor> İyi günler. <gülüyor> güle güle. Annenlere selam söyle. Abim yok mu anne? İçeride odasında. Yarın işe başlayacağı için pek seviniyor. Hmm, nihayet iş buldu demek. Yok yok. <gülüyor> Senin sandığın gibi değil. Başvurduğu yerlerden cevap gelene kadar... ...kuaför Hatice'nin yanında kalfa olarak çalışacak. Ya? Ne diyorsun anne? Ya? Bu kadın işi. Bize yakışır mı? Aa, niye kadın işi olsun? Bu mesleği yapan kadınların sayısı daha az. Hem abin geçici olarak çalışacak Ben abimle konuşacağım Aa, Allah Allah Ne o Şimdi de toz mu alıyorsun ha Anlaşılan kadın işlerini yapmaya pek merak salmışsın Neyin var senin <gülüyor> Önce odama saygısızca giriyorsun Sonra da saçma sapan laflar ediyorsun Asıl sana sormalı Kuaförde çalışmayı bizim gibi bir aileye nasıl yakıştırıyorsun ha he? Hepimizi ele güne rezil etmeye mi niyetin var senin Mahallenin yüzüne nasıl bakacağım ben Bak Taner önemli olan çalışmaktır Ama alın teriyle çalışıp kazanmak Kuaförde çalışman bu yüzden ayıp değil He. Asıl sen ailemizin yüz karasısın Liseyi yarın bırakıp sokaklarda Serserilik yaparak hala babama yük olmaya devam ediyorsun Artık senin de bir balta hesap olma zamanın geldi Ben senin gibi hanım işlerine merakla değilim Ben babam gibi olacağım Dört bir tarafa nam salacağım <gülüyor> İşte o zaman nasıl para kazanılırmış göreceksin Sen hala <gülüyor> çocuksun Taner Babamı kendine örnek almışsın ama O gençliğinde yaptıklarından utançla söz ediyor Çünkü yanlışını anlamış Davranışlarının ona hiçbir şey kazandırmadığını Geç doğsa olsa fark etmiş Bırak bu beylik lafları Aslında bu sözleri çok görmemek gerekir Küçüklüğünden beri yatılı okullarda okuduğun için Mahallenin havasını Teneffüs edemedin tabi <gülüyor> Burada yaşamadığın için ne bilirsin ki Yatılı okullarda okuduğum için gerçeği gördüm Ben mücadele etmedim mi Yumrukla hırsla kavgayla hiçbir sorunun çözülmediğini yurtlarda kaldığım sürece öğrendim Yalnız olmayı arkanı dayayacağın kimsenin olmadan sorunları halletmeyi kolay mı sanıyorsun? Sen hep ekmek elden su gölden yaşadın Fazla rahat yaşamak seni böyle hayallere kaptırmış Çocuklar bırakın tartışmayı Toplamda sizi bekliyor Ha, hoş geldin prensiz. Hoş geldin Serap abla. Hoş bulduk. Bugün işim biraz acele. Beni ön alabilir misin? Aa canım da benim işim var. Onun için seni kalfama teslim edeyim ha? Abdullah Serap hanımla ilgilenir misin? Peki Hatice abla. Sizin saçınız mı yapılacak? Evet. Şu koltaya oturun lütfen. Nasıl bir model olacaktı? Ee, önce sarılsın, iri dalga istiyorum. Hı -hı. Lütfen dayanıklı ol <gülüyor> Merak etmeyin. Burada yenisiniz galiba Evet dükkanda yeniyim Mahallede de yeni sayılırım Anlaşılan buraya yeni taşındınız <gülüyor> Yo alem buranın en eski sakinlerindendir Ben Ankara'da okuduğum için Uzun yıllar mahalleden uzak kaldım Artık okul bitti tamamıyla evime döndüm dersiniz? Vehbi babanın oğluyum Aa, Şu eski ünlü kabadayı Vehbi baba mı Hı -hı, Evet başınızı biraz kaldırıyorsunuz Hı -hı. Aha. Okulu bitirdim dediniz Hangi okulu bitirdiniz? Ankara Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Aa, Mühendisinizle kuaförlük yapıyorsunuz <gülüyor> Geçici olarak çalışıyorum Eskiden okul tatillerinde burada çalışırdım Hatice abladan rica ettim İş bulana kadar burada çalışacağım Siz çalışıyor musunuz? Aa, evet çalışıyorum Büyük bir butikte şef tezgahtarım O yüzden de sürekli bakımlı olmam gerekiyor Hafta başlarında muhakkak gelir saçlarımı yaptırırım. Çok güzel. Demek bundan sonra hep karşılaşacağız. Eğer saçlarımı güzel yaparsanız ben de hep sizi tercih ederim. <gülüyor> İnşallah macubu olmam. Ama bir terslik olursa acemiyle Ne o Kamil? Acele gelsin sokağın köşesinde onu bekliyorum diye haber göndermişsin. Bak arkadaşım. Herkesin içinde konuşulacak mesele olmadığı için seni buraya çağırdım. Nedir mesele? Pek hoşuna gitmeyecek Taner. Senin şu Ayşe var ya... Ne oldu Ayşe'ye? Dün akşam üzeri işten çıkarken gördüm. Ee? Arkasından arabalı bir genç onu takip ediyordu bilesine. Kimmiş o serseri? Aşağı mahallelerden birinde oturuyormuş. Adı da Levent'miş. Taksi şoförlüğü yapıyormuş. Ee? Ona kalırsa Ayşe de ona meyilli gibi. Ayşe'ye kimse yan gözle bile bakamaz. Ben ona gösteririm. Taner bak Ayşe kuaförden çıktı. Şimdi arabalı da çıkar ortaya. Geleceği varsa göreceği de var. Hadi keselim önünü. Sen sağından ben solundan önüne çıkalım tamam mı? Olur olur tamam Hadi. Çek ulan arabadan dışarı. Çarptın. Ulan sen kimsin be? Gel buraya. Kimsin de ha? Gel buraya. Bu Yalan seni ya! ilgilendirmez. Kaleme yaz. Ya, ne yapıyorsunuz? Bırakın çocuğu. Ne istiyorsunuz onda? Ne? Ha? Vurma ya. müşterek karışma demiştim ya, abi. İki ]ıyorum. kişi tek kişiye karşı duymuşmaya utanmıyor musunuz? Abi Oyun karışma. karşılık bu az bile. Ayşe tamerin sözlüsü lan. Sana, demedim sen, Bırak sana bu işlere karışma demedim mi ben Uy. İşte çekil buradan Çekil Sizin yaptığınıza ne erkeklik ne de kabadayılık denir Hadi bakalım Kamil çek git buradan Sen de arkadaş bir müddet buralara uğrama Olan olmuş artık kusura bakma Hadi yoluna devam et Kamil sen de durma artık Beni yeterince rezil ediyordun Şimdi iyice mahvettin Şükret ki efendi çocukmuş. Sessiz sedasız uzaklaştı. Ona güzellikle anlatsaydın tatsızlık çıkmazdı. Yine nutuk atmaya başlama. Zorbalık sana da o kıza da mutluluk getirmez. Bırak seçimi kız yapsın. Eğer onlar birbirlerini seviyorlarsa... ...sana efendilikle aradan çekilmek düşer. Seni uyarıyorum. Benimle uğraşma. Üstüme gelmekten vazgeç. Yoksa yoksa ikimiz için de iyi olmaz. Anlaşıldı mı kalem efendisi? Deli oğlan. Senin akıllanman biraz zor Abdullah abi Seninle biraz konuşabilir miyim? Tabi Ayşe ee, Dün akşam Levent ve Taner'in kavgasını sen önledin Böyle bir olaya karışmanı istemezdim. <gülüyor> Önemli değil Levent beni rahatsız etmiyor Taner anlaşılan yanlış düşünmüş. Peki sen Levent'i tanıyor musun? Ee, evet biraz. Nereden peki onunla hiç görüştün mü? Şey bir iki defa Levent sandığınız gibi bir serseri değildir. Çok ciddi efendi bir çocuktur. Anlaşılan sen de onun hakkında iyi duygular besliyorsun. <gülüyor> Madem her şeyi konuşuyoruz bari artık anlatayım. Ee, biz evlenmeyi düşünüyoruz Abdullah abi. Ya Taner onunla ilişkiniz nedir? Ona hiç ümit vermedim ben. Ama o kendi kendine gelin güvey oldu. Bir araya gelip iki laf etmedik. Lütfen bunu Taner'e siz anlatın. Bizim yakamızı bıraksın artık. Peki Ayşe. Taner'le bu akşam görüşürüz. <gülüyor> Teşekkür ederim Abdullah abi. Siz ikiniz köşeye çekilmiş. Ne fısıldaşıyorsunuz bakalım. İyi <gülüyor> hiç Hatice abla. Biraz dedikodu yapıyorduk. Aa, sen de mi başladın? <gülüyor> ee, bu kadar hanımın arasında ne konuşulur başka? <gülüyor> Saatin kaç olduğundan haberin var mı Taner? Gecenin ikisi Seninle konuşmam lazım otur bakalım Solumu sen. bırak önce Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok Bu saate kadar boşuna beklemişsin Bugün Ayşe ile konuştum e? Kızcağız sana hiç ümit vermemiş Leventle niyetlerinin ciddi olduğunu söyledi Senin de yollarından çekilmeni istedi Onu kimseye yar etmem ben Ali Delilik etme Başkasını seven kız sana yar olmaz Aklını başına topla Kavga etmeye de kalkma Sonunda hapise düşmek de var unutma. Ah, keşke senin yerine Osman benim abim olsaydı. Senin gibi bir abim olduğu için utanıyorum. O nasıl Seraba kimseleri yanaştırmıyorsa... ...ben de yanaştırmam. Ha, hangi Serap? Mustafa amcanın kızı. Osman'la sözlü. Askerden geldiğinde evlenecekler. Tabii ona yan bakanın vay haline. İşte son sözüm. Bu işe sen karışma. Demek Serap Osman'ın sözlüsüymüş Olacak şey değil Bu saate kadar nerede kaldın Mustafa? Merak ettim seni Bugün ikramiye aldık da Serap'la sana bir şeyler alayım dedim ...paketleri alır mısın Melda? Tabii Aa, Mustafa sağ ol Zahmet etmişsin Hadi hemen sofraya oturalım karnını açtır Oo, Hem de nasıl Serap bak baban sana neler almış Şimdi yerimden kalkamam roman okuyorum Aa, e, Bari paketlerden birini açıp baksaydın ha? Of, Ne kadar üstüme düşüyorsunuz Kitap okuyorum dedim ya baba Bari bir teşekkür et Teşekkürler Neyse sen onu aldırış etme Mustafa Bizi <gülüyor> düşündüğün için sağ ol <gülüyor> Hadi Serap sofraya gel Benim karnım aç değil yiyin Serap kızım artık fazla oluyorsun Karnım acıktı diyen sen değil miydin Evet ama az önce dayanamayıp mutfakta atıştırdım Şimdi şu heyecanlı romanı bir an önce bitirmek istiyorum Bitir bakalım kızım bitir Beni de yavaş yavaş bitiriyorsun Bakalım bu işin sonu nereye varacak Ben odama gidiyorum Orada okuyacağım Ne diyorsun kızım sen? Kendin mi? Ne A diyorsun sen? Ne yangını? Gökyüzü kıpkırmızı olmuş. Alevler görünüyor. Alevler Hatice ablanın evinin olduğu yerden yükseliyor. <Gülüyor> Allah! Im. Evet, evet Hatice ablanın evi olabilir bu. <Gülüyor> Çırcılalım, çırcılalım. Zayıf kadının başını gölere. İfta yeni sürprizler hiç mi aydınladı? Önce Adiçe ile kızı Banu'yu kurtarmaya çalışsalar ya. Şuraya bakın, Adiçe adayı bir iftah için dışarı çıkıyor. Evet Ama çok şükür, be. çok şükür. Vallahi, Allah, kadıncağız şey ne kadar da perişan görünüyor. Aa, Banu ne oldu çok acaba sorma Banu? Banu içeride kaldı ne? Oldu? Abla nasılsın? Yürür, yürür, yürür, yürür. Ben önemli yürür. değilim Abdullah ne olur kızımı kurtar. Ah, Yapmalarım kızımı kurtar. Sen hiç merak etme ablacığım. İtfaiyeciler uğraşıyor ama ben de elimden geleni yapacağım. yaparım. Abla ablacığım sen içeri giremezsin. Abdullah Allah, Allah, Allah, oğlum oğlum. Annevler en yeni sarmayı sen, sen dayanarsın. Allah, görüyor musun Allah, Allah. anne? Abdullah nasıl da dalga annevlerin içine? Ah. Babacığım. Babacığım kurtarın beni yavrum Serap'ım Serap'ım kurtarın yavrumu ne olur kurtarın yavrumu Kızım alevlerin arasından ben çıkaracağım. Melda. Mustafa, tutma beni. Melda. Bırak durma. Olmaz geldi. Şimdi itfaiye geliyor. Alevlere bak sen ikinize ısardın. İkiniz de sağ çıkamazsınız içeriden. Oların gelmesini bekleyemem. Burada. Kızımın göz göre göre yanmasına seyirci kalamam. Bak, alevlerin içindeki pencereden nasıl feryat ediyor Serap'ım. İşte itfaiye geliyor. Geliyor itfaiye işte. Geliyor. Yavrum, neyin var cim? Kendine, ah! kendine gel. Açılıyor Bak, oh! bizim Kızım kendine gel. Bakın, oh! bakın, Abdullah kucağında oh! babıyla ah! atladı. Oh! Oh! Ah! Ah! Ah! Ah! Oh! <Gülüyor> ah! Bakın, Abdullah atladı. Oh! <Gülüyor> Babası gibi maşallah cesur. Evet cesur. ya cesur çocukmuş Senin gibi değil baba Sen de onun gibi cesaretli olsaydın beni aleyhlerin içinde bırakmazdın. Kızım neler söylüyorsun babana Bu olaylar geçmişte kaldı Artık unutmalısın kızım Beni de bağışlamalısın herkes hata yapar Unutmak ha nasıl unuturum Peki ya kollarımdaki vücudumdaki yanık izleri Boşuna mı sıkı kapalı elbiseler giyiyorum ben Onları nasıl yok edebilirim Kızım Serap, yavrum Onu hemen eve götürelim nerede? Hemen Geçmiş olsun Hatice hanım. Allah korudu sizin. Sağ ol Behbe amca öyle. Elektrik kontağı başımıza ah. ne işler açtı. Üzülme kızım üzülme. Ne yapalım? Gelen mala gelsin. Ya. Ya. Kızınla sen kurtuldunuz. Öyle. Hadi hadi öyle durma bir şeyler atıştır hadi Sağ ol ama içimden hadi. yemek gelmiyor. Ama nerede? İçeride Hala uyuyor. Sen ye Yavrum nasıl da korktu. Of, of artık oturacak <gülüyor> bir evimiz bile kalmadı. Nedir bu başıma gelenle? Tam kendimizi toparladık derken her şey alt üst oldu Yok canım sen canını sıkma Hatice Biz ne güne duruyoruz <gülüyor> Bodrum'da kiler olarak kullandığımız bir yer var İstersen orayı şöyle bir yerden geçiririz Sana oturacak hale Hadi getiririz Babam doğru söylüyor Hatice abla Yarın işe koyuluruz Sağ olun teşekkür ederim Abdullah Size olan minnet borcumu nasıl ödeyeceğimi Oo, Nasıl söz öyle Ne borcuymuş kızım İnsanlık komşuluk böyle zamanda belli olur bütün mahalleli el ele verdik mi yapamayacağımız iş yoktur doğru, doğru Seni de hemen oraya yerleştirelim sonra da evini onarmaya çalışırız Allah sizden razı olsun Beni bir kere daha mahcup ettiniz Aman efendim estağfurullah sen Abdullah Kızım hayatını sana borçlu Sen olmasaydın o şimdi belki de hayatta olmayacaktı Kim olsa aynı şeyi yapardı Hatice abla <gülüyor> Dün gece gösterdiğin cesaretle benim oğlum olduğunu ispat ettin Mahalleli sana tezahürat yaparken gözlerim <gülüyor> doldu Ne yani <gülüyor> ya. Ben oğlun olarak sana layık değil miyim baba Yok canım öyle demedim Taner Ama abinin yaptığını takdir etmemek mümkün değil diyordum Ben doydum Kalkıyorum Sonra görüşürüz of. Hiç umursamadı bile Ne olacak bu oğlanın kıskançlığı Üzülme annem Bir gün o da düzelir Hatice abla bugün dükkana gelme istersen Evde dinlen Ben Ayşe ile birlikte işleri yürütürüm Ama bugün cumartesi işlerin en yoğun olduğu gün Becerebilir misiniz? <gülüyor> Beceririz merak etme Nasıl olsa herkes başına gelenleri duymuştur Anlayışlı olurlar Abdullah doğru söylüyor Seninle şu bodrumu da gözden geçirelim ha ne dersin Hadi, Peki sizin dediğiniz Hadi. gibi olsun O halde bana müsaade Gözü pek çocukmuş meğer Gözünü kırpmadan Alevilerin içine nasıl da atladı Şimdi bütün mahalle onu konuşuyordur Uyandın mı kızım? <Gülüyor> Neden içeri gelmedin? Biraz düşünmek istedim Neyi düşünüyorsun? Abdullah Onun sayesinde küçük Banu benim çektiğim ıstırabı çekmeyecek Vücudundaki yanık izlerinden utanmayacak Ama bak Babam canım kanım bana ne yaptı? Korkaklığı yüzünden beni ömür boyu acı içinde bıraktı Kızım babana karşı haksızlık ediyorsun Onu bu konuşmalarınla soğuk davranışlarınla ne kadar üzdüğünü biliyor musun? İnsan evladını kaybetmek ister mi hiç? Üstelik senden başka çocuğumuz da yok Onun bir korkak bencil olduğunu inkar edemeyiz Elimde değil Vücudumdaki izleri her görüşümde kızgınlığım daha da artıyor Bak Abdullah bana onun için yalnızca bir el olduğu halde... ...nasıl da canını tehlikeye attın. Doğrusu ona hayran oldum. İşte... ...sevebileceğim kadar cesur... ...güçlü, gözü pek bir diye düşünüyordum. Ah, dilerim isteklerine kavuşursun kızım. Ama babana karşı... ...haksızlık ettiğini gün gelecek anlayacaksın. O seni memnun etmek için... ...ne yapacağını şaşırıyor ama... ...senden hep kötü muamele görüyor. Bir baba bu duruma... ...ne kadar katlanır sanıyorsun... Günden güne kahroluyor Ona bir şey olursa yokluğunda çok ararsın Kahvaltı masası hala seni bekliyor Bir an önce yapsan da kaldırsan. Oh, çay da pek güzelmiş Hele denize karşı içilince daha da bir başka oluyor ...beni kırmayıp davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Umarım... ...umarım annenler merak etmezler Serap. Önemli değil. Onlara bir mazeret uydururum. Seni bizim dükkanda görünce çok şaşırdım biliyor musun? Alışveriş için Ayşe sizin butiği tavsiye etti. Sence aldığım şeyler güzel mi? Ah, tabii çok güzel. Üstelik pantolonla gömleğin çok iyi uyum sağladı. Zevkli olduğunda böylece belli oldu. <gülüyor> Sağ ol. Senin de çok yardımın oldu. <gülüyor> Aslında seni bir başka konuda kutlamak istiyordum Abdullah Nedir o konu? Geçen akşam Hatice ablanın kızını kurtarmakta gösterdiğin cesaret Doğrusu takdir edilecek şey <gülüyor> Yok canım önemli değildi Önemli olmaz mı? Orada pek çok erkek vardı Ama içlerinde yalnızca sen o feci alevlerin için atlamak yürekliğini gösterdin Cesaretine bütün mahallenin hayranlığını kazandın Tabii benimkini de Herkesten çok senin hayranlığını kazandığıma sevindim yani şimdi ben Osman'dan da cesur muyum? Aman canım. Onunki yalnız gücünün yetebildiğine karşı kaba kuvvet kullanmak. Bence o bir serseri. Ama nişanlının için öyle konuşman doğru mu? Aa, ne nişanlısı? Anlaşılan onun çıkardığı söylentileri sen de duymuşsun. Osman'la aramızda hiçbir şey yok. Üstelik ben ona söz bile vermedim. Bunları duyduğuma çok sevindim. Artık endişe etmeme gerek kalmadı. Demek bundan sonra sık sık görüşmemiz için hiçbir engel yok. Yani... Şimdi sen bana... Evet. Nasıl anlıyorsan öyle. Ondan sonra seni mümkün olduğu kadar çok görmek istiyorum Serhat. Umarım sakıncası yoktur. Hayır sanmam. Gene eve geç geldin oğlum. Bu saate kadar neredesin Abdullah? İşten çıktıktan sonra dolaştım biraz anne. Bak İçeride babanın yanında konuşmak istemiyorum. Söyle bana. Duyduklarım doğru mu he? Bu geç gelmelerinin sebebi o mu? Osman'ın sözlüsü Serap mı? Bu konuda konuşmak istemiyorum anne. Bak oğlum dinle beni. Osman mahallenin en belalısıdır. Başına iş açarsın. Sen onun ne kadar gözü kara olduğunu bilmezsin. Bulaşma onlara yavrum. Serap'ın onun sözlüsü olduğunu nereden çıkarıyorlar? Gidip ailesinden istemiş mi? Nişan tören yapmışlar mı? Hayır. Yalnızca Osman ortaya çıkmış. Bu kız benimdir. Ona kimse sahip çıkamaz demiş. Bunu etrafta böbürlenerek söylerken Serap'ın fikrini dahi sormamış. Bu ne kaba dayılığa ne de erkekliğe sağır anne. Ayrıca şunu da bilmeni isterim. Gerekirse kendimi savunabilirim. Ah oğlum ah. Onların ne belalı olduklarını daha anlayamamışsın. Allah'ım sen, sen onu koru. <gülüyor> <gülüyor> ne o, <gülüyor> hanım pek üzgün görünüyorsun e, Yok şey Abdullah da demin fırtına gibi geçip odasına gitti Yoksa tartıştınız mı he? Yok canım ne tartışması Aa, Neyse neyse tahmin ediyor gibiyim Benim de kulağım var razıya Etrafta söylenenleri duymadım sanma oh, Demek sen de biliyorsun he? Bilmez olur mu Yemiş <gülüyor> Gel gel şöyle yanıma otur da konuşalım oh, Konuşalım bey konuşalım e, Söyle bakalım Sen bu konuda ne düşünüyorsun Aman, ne düşüneyim Vehbi Osman'ın nasıl belalı biri olduğunu Sen benden daha iyi bilirsin Onun sözlüsüne yan gözle bakılır mı hiç ha? Peki bunları Abdullah'a söyledin ha, mi Söylemez olur muyum hiç Bana onların arasında sanıldığı gibi bir ilişki yok dedi Hatta Osman seraba bile danışmadan Bu dedikoduyu çıkarmış Herhalde bunları Serap anlatmıştır Abdullah. Ya kız haklı onların resmi olarak sözden sözlendiğini kimse duymadı. Sanki oğlunu arka çıkar gibisin. Yok oğlum arka çıkıyor değilim. Haklıyı haksız hayır ediyorum. Biz de zamanında yedi düvele nam saldık... ...ama kimsenin malına namusuna el koymadık. Mertlik erkeklik böyle icap ettirir. Eğer kızın Osman'da gönlü yoksa... ...ona zorla sahip olmasını engellerim ben. Yani... Selave Abdullah'a istemeyi mi düşünüyorsun? Kızın gönlükümdeyse ona gider diyorum. Aa. Çok geç kalmadım değil mi Abdullah? Yok yok yo, yo. pek sayılmaz. Ben de geleli 5 dakika oldu zaten. Yine her zamanki yerimize gidelim. Yazın bitmesine az kaldı. Son günleri değerlendirelim hı hı. Önemli bir konuda görüşmemiz gerekiyor Diye not bırakmışsın Çok meraklandım ne oldu Mahallede konuşulanları duydun mu Bilmez olur muyum Annem geçen akşam Abdullah'la çıktığını söylüyorlar doğru mu diye sordu Sen ne dedin Bu mahallede çıkabileceğim sevebileceğim bir tek kişi var O da Abdullah'dır dedim <gülüyor> Onun gibi cesur yiğit başka delikanlı gösterebilir misin dedim Sonra eğer Osman konusunu soracaksan onunla aramda hiçbir şey geçmedi Ben kimi istersem onunla evlenirim dedim Aferin sana Asıl cesur gözü pek olan senmişin de haberim yokmuş <gülüyor> <gülüyor> Dün akşam annem de bana bazı sorular sordu Cevap vermek istemedim Anlaşılan annem epeyce endişeleniyor Dedikodular onun da kulağına gitmiş Ya Buna çok üzüldüm Onun endişelenmesini istemezdim Bak şimdi beni iyi dinle ben kararımı verdim. Her şeyi kökünden halletmeliyiz. Tabii bu biraz da sana bağlı. Beni seviyorsun değil mi Serap? Bu da sorulur mu? Tabii seviyorum. Hem de çok seviyorum. O halde teklifimi geri çevirmeyeceğini ümit ediyorum. Benimle evlenir misin Serap? Serap neden bu kadar uzadı anlayamıyorum Oysa ben hiç düşünmeden kabul edeceğini Sanıyordum Teklifini uzun uzun düşündüm Ancak daha önce sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Beni korkutuyorsun ne gibi bir itiraf bu Çocukluğumda başımdan çok kötü bir olay Geçti ee? Henüz yedi yaşlarındaydım Bizim evimizde tıpkı Hatice ablanın Evi gibi yandı İşte o sırada ben içerideydim Babam senin kadar cesur olmadığı için beni kurtarmaya kalkışmadı İtfaiye geldiğinde ise vücudum düşen kalasların saçtığı alevlerle yanmaya başlamıştı bile Üçlükle çıkardılar beni evden Şimdi o günlerin derin izlerini taşıyorum Vücudumda kollarımda yanık izleri bulunuyor Bunlar da bana son derece utanç veriyor Yazın bile kapalı uzun kollu giysiler girmek zorunda kalıyorum <gülüyor> İlahi Serap Kendini bunun için mi üzdün Boş yere döküyorsun güzel gözlerinden şu yaşları Yani Senin için vücudumdaki yanık izlerin hiçbir önemi yok mu <gülüyor> Tabii yok Benim için şu anda hayatta ve sağlıklı olman önemli Üstelik her şey bir yana ben seni güzelliğinin yanında... ...huyunun güzelliği ve açık sözlülüğünle seviyorum. Başından geçen o kötü olaya çok üzüldüm. Ama olanla ölene çare yokmuş. Bir daha böyle çocukça şeyler için kendini üzmeni istemiyorum. Çünkü seni çok seviyorum Serhat. Ben de seni seviyorum Abdullah. Ben de. Öyleyse teklifini kabul ettiğimi açıklayabilirim. <gülüyor> o halde bu akşam ailelerimize durumu açalım. Bir an önce ne yapmaları gerekiyorsa yapsınlar. <gülüyor> Bakalım olsun ah. Babacım, İyi, e, Seninle çok önemli bir konuda görüşmek istiyorum Yemekten sonra mı konuşalım Madem o kadar önemli yemeğin bitmesini beklememize gerek yok Hı. Hem anlat hem de yiyelim e, <gülüyor> Mahallemizin fısıltı gazetesinin nasıl hızlı çalıştığını biliyorum O yüzden Serap'la olan ilişkimden Hı. haberiniz olmadığını sanmıyorum Yanılmamışsın evlat Evet duymadım desem yalan olur Beni yanıltmayarak açıklamada bulunman hoşuma gitti ee, Devam et bakalım Bildiğiniz gibi bir süredir Serap'la arkadaşlık ediyoruz Bu akşam onunla bir karara vardık ee, Eğer siz de uygun görürseniz evlenmek istiyorum Çıldırmışsın sen Osman bunu senin yanına bırakmaz Sen sus bakalım Tarar. Sana fikrini soran olmadı Ben de aynı şeyden korkarım Vehbi Osman ya Abdullah'a musallat olursa Ben varken hiçbir şey yapamaz of, hanım of. Dağ başı değil burası Gönlü olmayan kızı zorla kaçıracak değil mi? Hadi bakalım boş yere <gülüyor> endişelenmeyin. Yalnız Osman askerden gelmeden işi bitirmeliyiz Onun için en kısa zamanda Serab'ı istemeye gidelim Hanım Sen yarın onlara haber yolla Olur Vehbi nasıl istersen <gülüyor> Baba sizinle konuşmak istiyorum hı hı. Anne Anne sen de biraz gelir misin Sizinle çok önemli bir konu konuşacağım Hadi anne duymadın mı Geldim Geldim işte Neymiş bakalım konuşacaksın Şöyle babamın yanına otur İkinizin de tam karşımda olmanızı istiyorum evet. Gel hanım yanıma gel ah. Ah, Şimdi oldu ah. Ah, Anlat bakalım kızım Söyleyeceğin şey anlaşılan seni çok mutlu etmiş ki... ...ilk defa bana bu kadar sıcak hitap ediyorsun. <gülüyor> evet haklısın babacığım. Çünkü bunca zaman vücudumdaki yanık izlerini... ...boşuna dert ettiğimi anladım. Aa ne güzel bir gelişme bu. Şey... ...ben... ...ben evlenmeye karar verdim. Peki kiminle? Merak etmeyin. Sizin de memnun olacağınız biri. Vehbi babanın büyük oğlu Abdullah ve... duyduklarım <gülüyor> doğruymuş e ne diyorsunuz Selinmediniz <gülüyor> mi Selinmez olur muyuz kızım Çok memnun oldum Ondan iyi damat adayı olmazdı Hem tahsilli hem efendi Baba Hı? Sen ne diyeceksin ha, Ben de annene katılıyorum Akıllı bir seçim yaptım Umarım mesut olursun kızım Hayatım boyunca hep bunu diledim Allah'tan Çünkü yaptığım o hata Yıllarca seni olduğu kadar Beni de üzüntü içinde bıraktı <gülüyor> Ama görüyorum ki artık o konuda rahatlamışsın Evet baba İleride evleneceğim erkeğin bu yüzden beni beğenmeyeceğini düşünüyordum hep Abdullah'a bu konudan söz ettiğimde beni çok şaşırttı Böyle şeylerin hiçbir önemi olmadığını kuruntularımı geçmişe gömmemi önerdi Şimdi neden bu kadar sevinçli olduğumu anladınız mı? <Gülüyor> Anlamaz olur muyuz? Yıllarca hep bu anı görmek için dualar etmiştim Şükürler olsun kabul oldu. Bir an önce seni telli duvaklı gelin olarak evine uğurlamayı istiyorum. Sağ olun anneciğim. Kızım evlilik ihtiyaçlarının için annende bir liste çıkardık. Şuna bir göz at bakalım. Eğer bir eksiğiniz varsa ilave et. E neden buna ihtiyaç duydunuz? Senin mutlu olmanı istediğimizden tabi. Ayrıca isterseniz baban bankada biriktirdiği parasını ev almanız için Abdullah'a vermeyi teklif edecek. Bu sizin için çok fazla fedakarlık olmaz mı? E anneliğimizi babalığımızı böyle günlerde göstermezsek ne zaman göstereceğiz? Senin mutlu olman için elimden geleni yapmak istiyorum kızım. Bir baba olarak bana karşı fedakarlığını çok önce göstermen yeterli olurdu. Şimdi sizden böyle saçma sapan gövde gösterileri istemiyorum. <Gülüyor> Gene ne hata yaptın Melda Ben sanmıştım ki aramızdaki buz dağları çözüldü Oysa yine eski davranışlarına döndü Ben de anlamıyorum inan ah, ah, Ne zaman bitecek bu işkence Evlilik sevincini bile benimle paylaşmaktan kaçıyor Oysa kızımızın mürüvvetini görebilmek için ne hayaller kurmuştuk Bana karşı acımasız davranmasına kahroluyorum Ben de kahroluyorum ...anlaşılan vücudundaki izlerden hala seni sorumlu tutuyor. Babana böyle davranmakla hata ediyorsun Selam Gözünde fazla büyütüyorsun şu geçmişi unut artık. Aslında ben de böyle davranmak istemiyorum ama elimde değil. Onunla karşı karşıya gelince sanki her şey gözünde tekrar canlanıyor... Vücudumdaki yanık izleri sızlamaya başlıyor O an gelince kendimi tutamıyorum Bunları büyütmekten bir an önce vazgeçmelisin Hem senin hem benim için Sana söyledim Ben asla bu durumu önemsemiyorum Benim için yalnızca varlığın önemli Bu nefretin altında başka sebeplerin yattığını düşünüyorum Sebebi onun korkaklığı Beni kurtarmak için hiçbir şey yapmayışı. Herhalde benim de korkak erkeklerden nefret edişim bundan ben hep güçlü, yiğit, cesur erkeklere hayranlık duymuşumdur Evleneceğim erkeğinde öyle olması için dualar ettim Çünkü korkak birine asla tahammül edemem Şimdi anlaşılıyor beni neden sevdiğim Hatice ablanın kızını kurtardıktan sonra işte benim beyaz atlı prensim dedim, değil mi? <gülüyor> i̇şte bu çok doğru Böyle güçlü ve gözü pek bir delikanlı elimden kaçırmak istemedim Yoksa memnun değil misin? <gülüyor> Hiç şikayet ediyor muyum? Bayılıyorum bu duruma Eee? <gülüyor> <gülüyor> İş durumun ne alemde Abdullah? Yeni gelişmeler var mı? Oh, o konuda elimi çabuk tutuyorum artık. Başvurduğum yerlerden cevap bekliyorum. Henüz olumlu bir cevap almış değilim. Ama inanıyorum ki gönlüme göre... ...iyi bir iş çıkacak karşıma. Ben de bunun için dua ediyorum. <gülüyor> Hadi bir taksiye atlayalım seni evine bırakayım. Tamam. Taksim! Taksi! <gülüyor> Eee. Ah, ah, ah. Canını sıkan bir şey mi var Vehbi? Durmadan oflayıp duruyorsun he? Kara Hüseyin hapisten kaçmış razı. Ne diyorsun Nasıl olmuş Bilemiyorum kaçmış işte Onun hapse girmesine sen sebep olmuştun İntikamını alır bu adam ne olacak şimdi Ne olacağını bilemem Ay, ah. ama bize gelir sataşır diye endişe ediyorum Şu ah. bütün sıkıntımın sebebi bu Babam benimle mi? Ya o sabah işe gitti. Neler oluyor? Kader. Sorma anne. Ne oldu? Evladım? Sorma Vedat amcamı öldürdü. Ne? Ben. Neler söylüyorsun? Nasıl olur söyle? Nasıl olur bu? Adamın biri ha. atölyeye gelmiş. Allah. Babamı sormuş. Ha. Amcam da burada yok. Bir iki saate kadar gelir. Oturun bekleyin demiş. Ha. Adam siz nesi oluyorsunuz diye sormuş. Amcam da kardeşim demiş. Bunun üzerine ceketinin altından çıkardığı tabancasını amcama doğrultmuş. Oh. Ve bu vehminin daha çok acı çekmesini oh. sağlar diyerek tetiğe basmış. Gitti gitti. Dağlar gibi Vedat gitti. o ya. Ama bunları sana kim anlattı? Böyle. Tezgahın arkasında çalışan çırak... Onları oh, görmüş oh, gördüm, Neyse ki adam çocuğu görmemiş oh, İçini bitirdikten sonra da hızla Koşarak oradan uzaklaşmış Allah'tan babam atölyede değilmiş olsa onu da kaybederdik oh, oh. Ah oh, Vedat abim, oh, abim benim ah güzel <gülüyor> abim benim Kara Hüseyin'in kara gazabına sen mi uğradın ha ah. Hadi ol hadi yengellere gidelim hadi Anne ya. anne ee, sen git anne Ben hemen abime haber vereyim ben, ben. Hem de babamı bulmaya çalışayım Ben gidiyorum tamam. mahved seni, mahved seni, mahved. <gülüyor> Zavallı amcacığım hiç suçum yokken Kabadayı kiğnına kurban gitti Kanını yerde koyar mıyım hiç Bütün gün duyduğum dedikodular beni çok rahatsız ediyor Abdullah Neymiş gene söylenenler Hem mahalleli hem de akrabaların baban tövbeli olduğu için Öcalmanın sana düştüğünü söylüyormuş Sakın hiç yoktan bir deliliğe kapılıp mutluluğumuzu bozma Gençliğimi hapis yolları gözleyerek geçirmek istemiyorum Olan oldu bu işlere karışma ne olur <gülüyor> Endişelenmekte haklısın Serapcığım ama merak etme ben onlarla aynı fikirde değilim Buna sevindim Elini kana bulamanı istemiyorum Cesur ve güçlü erkeklerden hoşlanırım ama bu cesaret örneği değil. Yalnızca bir intikam, kan davası. Evet haklısın. Suçluları yargılamak adalet kurumlarının görevidir. O halde bu düşüncelerini mahallenin ileri gelenlerine de açıkla. Hı -hı. Yoksa aklını çalmak için ellerinden geleni yaparlar. Sen canını sıkma. Ben gerekeni yaparım. He, artık sizin eve geldik sayılırdı. Seni kapıdan bıraksam bana darılmazsın değil mi? Yok niye daralayım? İyi geceler. İyi geceler. Güzel güzel yaşayıp gitmek varken Şu insanlar neden birbirleriyle uğraşır anlamıyorum Hey Sen nasıl olur da mahallenin Büyüklerine karşı çıkıp Abicamın öcünü almayacağım dersin he? Nasıl Böyle şeylerin konuşulacağı yer Sokak ortası değil Taner kendine gel Bana cevap vermek zorundasın Hadi konuş bakalım korkunç Bana bak ufaklık İnsanları cezalandırmak bizim görevimiz değil Ben kabadayılık kuralları Falan tanımam Zaten onlara inanmam. Bir daha bana karşı saygılı olmazsan senin için hiç iyi olmaz. Bıktım senin bu çocukça davranışlarından. Ya! Artık tüm mahallenin, akrabaların gözünden düştün sen. Bir abi olarak senden utanıyorum, tamam mı? Zaten başkasının niyetlisine göz koymakla gözden düşmüştün sen. Osman'ın bunu senin yanına bırakacağını sanıyorsan, <gülüyor> yanılıyorsun. Yaptığın bu hatalardan sonra sana abi demeye utanıyorum. Sen bir korkaksın. Anladın mı korkaksın sen? Çabuk çeke git yanımdan. Sen sokaklara layıksın. Ben de daha fazla durmayacağım zaten. Kim dolduruyor bu çocuğun kafasını saçmalıklarla? Bir gün aramız fena açılacak. Pişman olacağım şeyleri yapmak istemiyorum. Mıydın? Ben de seni arıyordum Öyle yatağın üzerinde oturmuş Ne yapıyorsun sen Hiçbir şey ee, O arkanda sakladığın nedir Neden cevap vermiyorsun Bu halin beni korkutuyor Boşuna kendini üzüyorsun hanım. bir şey yok dedim ya Peki öyleyse uzat şu ellerine bakayım Bırak hanım ah. ellerimi çekiştirmeyi Bu senin silahı ne yapacaksın bu silahla Vehbi konuşsana cevap versene ne yapacaksın o silahla ne edeceksin Baba senin tövbeni bozmak niyetinde olduğundan eminim fakat hata edersin elini kana bulamak bize hiçbir şey kazandırmaz Hayatı boyunca bir sineği dahi incitmedi benim kardeşim sonunda da benim yüzümden öldürüldü Bu suçluluğu asla üzerimden atamam bir karara varmadan önce günlerce düşündüm. Şimdi biliyorum ki... ...benim için başka çıkar yol yok. Böyle konuşma baba. Amcamın ölümünde senin hiçbir suçun yok. Var oğlum var. Senin bu işe karışmanı istemiyorum. Etraftan söylenenler aldırış etme. Kardeşimden sonra... ...bir de oğullarımı kaybetmek istemiyorum. <gülüyor> Bırak cezasına adli makamlar versin. Kara Hüseyin henüz yakalanmadı Onu öldürmek yerine yakalanması için polise yardımcı olsan Sen hapse girersen Annem ne olur biz ya, ne oluruz hiç ya. düşünmüyor musun Sen küçük değilsin hepsine göz kulak olursun ah. Ne yapalım Kaderde tekrar ele silahı almak varmış Bunun kaderle bir ilgisi yok baba Sen aslında kaderini zorluyorsun Hani artık tövbe etmiştin her insan cezaları kendi uygulamaya kalkarsa bu ülkenin hali ne olur? O Kara Hüseyin'i ancak ben bulurum ben. Bulunca da tabii. Bilemiyorum. da bu görevi yerine getirmek sana yakışır Taner. Baban tövbeli, abesi korkak... Ama sen cesursun yüreklisin oğlum Bilemiyorum Kamil Acaba başarabilir mi Üstelik tek başıma olacağım Neden olmasın Mahalledeki bütün arkadaşlar da aynı fikirdi Herkes yaparsa bu işi Taner yapar diyor ne? Neyi düşünüyorsun oğlum daha neyi e? Ne bir fırsat çıktı işte Kara Hüseyin'i temizlediğin zaman Bütün mahalle Taner'in kim olduğunu görecek Erkeklikte yiğitlikte de ne olacak oğlum e? ...belki o zaman Ayşe bana vurulur ha? ...tabii vurulur oğlum... ...artık fazla düşünme... ...hazır Osman askerdeyken... ...onun namını ele geçirme fırsatını kaçırma... <gülüyor> ...bakalım o zaman sen Ayşe'yi beğenecek misin... ...etrafında kızlar pervane olacak oğlum... ...elini sallasan ellisi... <gülüyor> ...aslında senin kafan baya çalışıyor Cemil. ...doğru söylüyorsun... ...ailede bu işi yapacak tek yürekli adam benim... ...Bengel çıkmadığı sürece... Soruna olmuş gözüyle bakılabilir Heyt aslanım benim <gülüyor> Mahallemiz senin şanla şöyle bir sarsılsın bakalım <gülüyor> Tayfur Neden böyle aniden karşıma çıktın Sıra bakma bacım Amacım seni korkutmak değildi Seni uyarmak istiyorum Böyle iş çıkışında yolunu kesmek istemezdim ama... ...başka çarem yoktu. Neymiş benimle konuşacağın önemli mesele? Abdullah'la çıkman hiç hoşumuza gitmiyor. Üstelik Osman'a tercih ettiğin adam... ...sadece korkak bir kuaförden başkası değil. Bize kalırsa kadınlar gibi elbise giyip... ...evde oturması onun için daha hayırlı. Sen neler saçmalıyorsun Tayfur? Siz adam gibi çalışacağınıza... ...kahvede oturup kadınlardan beter dedikodu yapıyorsunuz. Ya... Bu sözlerini Osman'ın hatırı için ses çıkarmayacağım Bak Seni arkadaşça kardeşçe uyarıyorum Abdullah'a bırakman iyi olur Size benim hayatıma karışma hakkını kim veriyor Bu ne cesaret Biz onu bunu anlamayız. Yakında Osman izine geliyor Tabi geldiğinde ilk iş olarak hesap soracaklar Eğer onun gazabından kurtulmak istiyorsan Dediğimizi yap Abdullah'ı bırak Sizden de tehditlerinizden de korkmuyorum Osman'ın gazabı da umurumda değil Benden böyle ileti sahibine küçük Fino hmm. Serap'ın bu kadar eli maşalı olduğunu bilmezdim Başkası olsaydı benden iyi bir karşılık alırdı Osman'a dua etsin Yarın bir gün Osman gelince o zaman seni görürüz Serap Hanım. Benim silahımı kim aldı Şey ben görmedim bey Elimi bile sürmedim Vallahi Öyleyse sürmedim. koş çocuklara sor e Gel birlikte yatak odasına gidelim Uyanmışlarsa soralım hadi Yürü gel. yürü hadi gel. Taner kalk, kalk artık hadi Kalkın oğlum kalk. Yatağında yok Taner Öyle mi? Sabah sabah ne oluyor baba Taner erkenden çıkıp gitmiş Baban silahını arıyor oğlum onu gördün mü Hayır ne gördüm ne de aldım Taner ne zaman gitti biliyor musun Abdullah Hayır bilmiyorum baba Anlaşılan silahı o aldı A, Dur dur dur bak komedim üzerinde bir pusul Ver var. bakayım şunu ver ver ver Allah, ver ver. Aman yüksek sesle oku da ben de duyayım hadi Ko, Korkak bir abim olduğu için Bu işi temizlemek bana düşer oh. Oh. Senin de tövbeni bozmanı istemiyorum Gördün baba. Be. Çünkü bu sana yakışmaz tanı. Aman Allah'ım gitti. Kaderim gitti. Dur, dur. Hemen onu bulmalıyız. Dur, baba. dur hemen oğlum hemen bulmalıyız. Yürü. Yürü. Çok beklettin değil mi Abdullah? Hiç önemli değil bir yere oturalım yoksa parkta mı dolaşalım Dilersen parkta dolaşalım Artık kış iyice yaklaştı Öyle güzel havaları nerede bulacağız Peki sen nasıl istersen Taner'den bir haber var mı Maalesef yok Babam da ben de onu bulabileceğimiz her yere baktık Herkese sorduk Ama henüz bulamadık Babam da şimdi Kara Hüseyin'i arıyor Taner'den önce bulmak için Annem ağlayıp duruyor Oğluna mı üzülsün kocasına mı üzülsün Abdullah şu sıralarda ne kadar üzgün olduğunu biliyorum Bir de ben seni üzmek istemem Ama anlatmadan da duramayacağım Neyi anlatmadan duramayacaksın Serap Benden gizlediğin bir şey mi var Osman'ın arkadaşları son günlerde Sık sık yolumu kesip beni rahatsız ediyorlar Osman'ın yakında izine geleceğini Hesap soracağını söyleyerek beni tehdit ediyorlar Seni bırakmam için baskı yapıyorlar Son günlerde Taner'in derdinden seni ihmal ettim. Kusura bakma bundan sonra seni işe ben götürüp getireceğim. Ayrıca o serserilerin sözünü aldırma. Şimdi onların lafını dinleyecek ve karşılık verecek vaktim yok. İnan onlara kızmaya bile gerek görmüyorum. Ah, bugüne kadar tatsızlık olmasın diye söylemek istememiştim. Senin çok kızacağını sanarak gizlemeye çalıştım. Şimdi rahatladım biraz. Gelin Abdullah ne diyecek bu işe? Ver. Ne diyebilir hanım? Karışmaması için onu uyardım. He, sen sakın bir şey söyleme. Oldu. Ben konuşurum onunla. Tamam tamam. Aa, Aa, herhalde Abdullah geldi. Gel. Kapıyı açayım Gel, gel, gel. Hoş geldin Abdullah. Hoş bulduk. Baba eve geldi mi? Ee, geldi geldi içeride ol. Hadi sen geç onun yanına. Hadi yav. İyi akşamlar baba. Yeni bir haber var mı? Geç bakalım şöyle otur da konuşalım. Kara Hüseyin'e polisler yakaladı nihayet Oh, bu habere çok sevindim. Hadi gözümüz aydın. Öyle değil mi? Öyle öyle ama. Hem iyi hem de kötü. Artık onun için daha da endişe duyuyorum. Neden baba? Her şey halloldu. Endişe duyacak ne var? Çünkü artık Kara Hüseyin'in yeri belli. Cinayetten yargılanmak için adliyeye götürülüp getirilecek. İşte o zaman Taner rahatlıkla Kara Hüseyin'i vuracaktır. Haklısın baba. Ben bunu hiç düşünemedim. Peki şimdi ne yapacağız? Sen değil ben yapacağım. Taner'den önce davranıp Kara Hüseyin'i ben vuracağım. Seni engellemek için elimden gelen her şeyi yaparım baba. Artık adalet bizim yanımızda. Bırakalım görevini yerine getirsin. Ceza vermek bize düşmez. Senin vereceğin akla ihtiyacım yok benim. Şimdiye kadar sana danışarak yaşamadım ben. Bak sakın bana mani olmaya çalışma. Seni bu işten uzak durman için uyarıyorum. Artık yolun sonuna geldik. Kimsenin karışmasına izin veremem. Demek baban kararlı Abdullah. İnan çok üzülüyorum. Durup dururken huzurunuz kaçtı. Maalesef öyle Selam. Fakat babamın da Taner'in de ellerini kana bulamalarına izin verecek değilim. Bunun nasıl yapacağımı henüz karar vermiş değilim. Ama mutlaka bir yolu olmalı. Merhabalar kuaför güzeli. Bana mı diyorsun arkadaş? Tabi. Senden başka mahallemizde kadın kuaföründe çalışan... ...erkek var mı? Bak arkadaş... ...yolumu kesip de böyle saçmalamanın sebebini bilmiyorum... ...ama seninle çene yarıştıracak vaktim yok. Kusura bakma başka zaman gel. İşte yoluma sık sık çıkanlar bunlar Abdullah. Ha öyle mi? Şimdi anlaşıldı bunun derdi. Ha şunu bileydin. Şu iki köşe başını tutmuş... ...bizi gözleyen gençlerle senin yandaşların mı? <gülüyor> Vallahi yamansın bacım. Lep demeden leblebi anlıyorsun. Ama gördüğümüz kadarıyla kendine yazık ediyorsun... Böyle bir korkan yanında olmak sana hiç yakışmıyor Zaten Osman'ın izini gelmesine az kaldı O zaman malına sahip çıkmayabilir Üstelik başkasının nişanlısına bakılmayacağını bütün mahalleye gösterir Bak arkadaş Serap kimsenin malı değil Ben ona zorla sahip olmaya çalışmıyorum Birbirimizi seviyoruz ve yakında da evleneceğiz Osman kendi kendine gelin güveyi olmuş Ortaya Serap'la nişanlandığı dedikodusunu atmış Bu zorbalıktan başka bir şey değildir ...oysa arkadaşınız şunu anlamalı... ...zorla güzellik olmaz. Anlaşılan sen Osman'ı hiç tanımamışsın. O gelince zorbanın kim olduğunu öğrenirsin. Bak kardeşim ben seni tanımam. Ama ne yazık ki hepimiz aynı mahallenin çocuklarıyız. Bana karşı böyle davranmaya karşıma çıkıp yolumu kesmeye hiç hakkınız yok. Eğer bir mesele varsa Osman askerden geldiğinde kendisiyle konuşuruz. Kavga ve kaba kuvvetten elinize bir şey geçmez... Hadi artık gidelim Serap fazla bile konuştuk bu arkadaşlarla Peki gidelim <gülüyor> Vay kalem efendisi lütfedip Osman'la konuşacakmış Bakalım Osman senin karşısında konuşmana izin verecek mi Hiç babana çekmemişsin be Vehbi babanın yüz karası Durup şuna karşılık vermeyecek misin Herkesin içinde seni nasıl da rezil ediyor Ben bile kendimi zor tutuyorum Ne yapmamı istiyorsun Serap Sokak serserileri gibi meseleyi yumrukla mı halledeyim ...o zaman onlardan ne farkım kalır benim. Üstelik Mert delikanlılar olsaydılar... ...bir kişiye karşı üç kişi gelmezlerdi. Bunlar mı mahallenin namusunu koruyacak. Onlar benim gözümde zavallı yaratıklar. Benim onların seviyesine geleceğimi nasıl düşünüyorsun? Seni anlamıyorum Abdullah, anlamıyorum. Allah! Oh. Akşam yemekte hiç keyfin yoktu kızım Erkenden odana çekilince merak ettim Benimle konuşmak ister misin? Gel şöyle Yatağımın ucuna otur anne Ah ee, Sorun Abdullah mı yoksa? Başkalarının tavırlarından Abdullah'a yakıştırdıkları sıfatlarından Gittikçe rahatsız olmaya başladım Benim de kulağıma bazı şeyler geliyor Umursamaz görünüyorum Peki Abdullah nasıl karşılık veriyor? Beni sinirlendiren de bu ya Bir türlü karar veremiyorum Acaba gerçekten inançlarından prensiplerinden dolayı mı Yoksa etrafının dediği gibi korkak olduğundan mı bilmem Söylenenlere kulak tıkayıp Ben o insanlarla bir olup kendimi küçük düşürmem diyorum Kafam öyle karışık ki Acaba yanlış kararımı mı vardım Abdullah'ın korkak olduğunu sanmıyorum Hatice'nin kızını yangından kurtardığını ne çabuk unuttun Hayır hiç unutmadım Zaten o olayı düşündükçe aklım iyice karışıyor Bir türlü neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar veremiyorum ah, Kendine eziyet etme ona da etme tabi Abdullah çok cesur ve yürekli bir çocuk Mahallenin gençleri onu kıskanıyor Hem yüksek tahsil yapmış bir delikanlı Hem mahallenin en güzel kızını alıyor <gülüyor> Anne sen de biraz fazla abartmadın mı? <gülüyor> Yok kızım niye abartayım bunu herkes biliyor ah, Bu konuda hala kararsızım bilemiyorum anne. Bilemiyorum. Her şeyi zamana bırak kızım. Eğer Abdullah'ı sevmediğinden emin olursan evlenmek zorunda değilsin. Fakat benim haklı olduğumu göreceksin. Hadi. Şimdilik iyi geceler. Güzel bir uyku çek. Sağ ol anne. Sana da iyi geceler. Abdullah ha, içeride mi? mi Ay ne oldu niye kızgınsın böyle ha? Dur ne oldu Sen miydin beni karakola şikayet eden Abdullah Ne şikayeti? Sen ha? susanım ben Abdullah'a sordum tamam. Cevap ver bana Sen mi ihbar ettin diyorum Evet baba Niye yaptın bunu Çünkü Kara Hüseyin'i vurarak hapislerde çürümeni istemiyorum Onun için gidip konsere niyetinden söz ettim Çağırıp seninle konuşmasını rica ettim Demek seni çağırdım <Gülüyor> Aman yarabbim ne Amacına ulaştın işte Komiser bana mahkeme günü kendisinin de adliye geleceğini söyledi. Eğer bir harekette bulunacak olursam... Öyle şükür. Buna daha da sevindim. Bunları nasıl yapabildin? Oğlum? iyilik mi yaptığını sanıyorsun? İyi ki kitap okumayla başımıza bilgiç kesildin. Hiç kardeşini düşündün mü? Şimdi benden önce davranacak. Zaten Taner'e karşı hep kötü örnek oldum. Bana özenmesi yüzünden gençliğini hapislerde çürütmesi daha mı iyi... ...oysa atamın cezasını ben çekmeliyim. Ya sen baba? Annemi hiç düşünmüyor musun? Sen hapse girip bizi acılara boğunca rahat mı edeceksin? Amcamın acısı yetmez mi aileye? O hayatta olsaydı senin böyle davranmanı istemezdi. Belki iyi söylüyorsun da Taner'e ne olacak? Benim amacım intikam almak değil. Zaten yıllardır bu işlerden nefret ediyorum... ...uzak durmaya çalışıyorum. Ama küçük oğlum ne olacak? Aldana katil damgasını yemesini istemiyorum... Bunun ne kadar acı olduğunun henüz farkında değil. Bütün ideali sözü geçen biri olmak. Ama onun yolunun kaba kuvvet olmadığını ne yazık ki hala bilmiyor. Onun hayatının da sönmesinin sebebi ben olacağım. Bu vicdan azabına daha ne kadar dayanabilirim Allah sanıyorsun? Taner için endişelenme baba. Ben de mahkeme günü adliyeye gideceğim. Eğer gelirse onu bulup engellemeye çalışacağım. Bulsan bile seni dinlemez ki o. Dinlemek zorunda. Dinleteceğim. Vedat'ın kanı yerde kalmasın. Benim suçum onun ailesi çocukları çekmesin Abdullah Artık bunda senin değil Kara Hüseyin'in suçu var baba Cezasına katlanmakta ona düşer Annenin seni dinleyeceğini hiç sanmıyorum Abdullah Mahkeme günü geldiğinde göreceksin Taner deli olan, gözü kara oğlan Onu durdurmak hiç kolay değil oğlum Hiç kolay değil ah, Ben açarım ah, Aç oğlum aç Oh oh oh Taner döndün ha hoş geldin. Evet döndüm. Babamlar evde mi? Tabi tabi içerdiler. gir içeri gir içeri öyle durma kapıda. Nerelerdeydin seni <gülüyor> aramadığımız yer kalmadı. <gülüyor> Taner! Taner geldi. <gülüyor> Oğlum yavrum nerelerdeydin kuzum. Gel seni bir kucaklayayım gel yavrum. Hoş geldin Haylaz hoş Arkadaşım geldin. Bizi çok üzdün çok meraklandırdın. Ben de sizi düşündüm hep. Çok özledim Gel bakalım gel gel şöyle otur, Geç, otur gel. Ee, Anlat bakalım nerelerdeydin Orada burada dolaştım durdum Bedava bulduğum yerlerde yatıp kalktım Bir yandan da Kara Hüseyin'in izini sürüyordum Ama ona çok yaklaşmışken Polisler benden önce davrandılar Kara Hüseyin yakalanınca benim de artık sokaklarda kalmamın bir anlamı olmayacağı için Eve dönmeye karar verdim Oh çok şükür sana tanrım Senden önce polisler davranmış çok iyi olmuş Gece gündüz hep Allah'a yalvardım Yavrum şeytana uymasın diye Babamla yalnız konuşmak ha, istiyorum Tamam Bizi yalnız bırakır mısınız tabii, anne tabii. Pekala hadi, hadi biz yani, çıkalım anne Hadi çıkalım çok şükür sana tanrım, Çok şükür tamam. Biliyorum baba Senden habersiz Silahını aldığım için bana çok kızgınsındır. Ama ne yaptığımı, nerede olduğumu söylersem... ...beni yolumdan caydıracağını biliyordum. Buna rağmen Kara işini bitiremedim. Ama elimden geleni yaptım. şanslı adammış ki yakalayamadım. Elini kana bulamadığına çok sevindim oğlum. O haini temizlemek bana düşerdi. Sen bu işlere karışmayacak kadar gençsin. Hayatını böyle biri için karartmana hiç gerek yok. Ne sana ne de abine kıyabilirim. Bu işi yapacak tek kişi varsa o da benim oğlum. Hayır baba. Sen zamanında cesaretini gücünü kanıtladın. Şimdi sıra bende. Aslında sen de kanıtladın. Herkes senin ne kadar cesur biri olduğunu konuşuyor günlerdir. Hayır baba. Ben sandığın gibi değilim. Hatta bu silaha bile layık değilim. Sana doğruyu söylemezsem... ...vicdanım rahat etmeyecek. Nedir bakalım neymiş mesela? <gülüyor> Aslında... Kara Hüseyin'i evine gizlice geldiği bir gece kıstırdım ya. Öldürmek üzereyken karısı çocuğuyla silahımın önüne geçti Gözlerini gözlerime dikti O silahı bana ver İlle öldüreceksen kocamı ben vurayım Ben vurayım ki amcamdan sonra senin gencecik hayatın sönmesin Bizim hayatımız nasıl olsa bitmiş Yok öldürmeyeceksen bırak bizi kendi karanlığınızla yaşayalım dedi İşte o zaman kolumdaki derman kesildi baba Tetiği bir türlü çekemedim O gözleri yaşlı çocuğun bana yalvarırcasına bakmasını Cesaretimi kırdı Çaresiz oradan koşarak uzaklaştım Kara Hüseyin'in yakalandığını yeni duydum O zaman eve gelmeye karar verdim Amacım senin başını derde sokmamaktı baba Çünkü sen tövbe etmiştin Ver bakayım şu silahı bana ver, ver. Gel şimdi sana bir sarılayım oğlum Sen benim hayatımı yakmamak için yaptın bunu Abdullah abinin haklıydı O da ikimizin hayatını düşündü Haklı olan uydu Biz haksızdık oğlum haksız Abdullah Abdullah buraya gel Efendim baba Al şu silahı oğlum Al onu bizim bilmediğimiz bir yere göm Göm ki bir daha Asla çıkarmayalım Peki babacığım Taner önce seninle konuşmak istiyorum Gelir misin biraz <gülüyor> Ne diyeceğini biliyorum abi Yarın Levent ile konuşup Ayşe ile ikisine mutluluklar dileyeceğim Bunu çoktan yapmalıydım Zorla güzellik olmuyormuş Buna çok sevindim Şimdi yapman gereken bir şey daha var ki Abin olarak bunu da görürsem o zaman rahat edeceğim. ha Merak etme bu akşam da babamla konuşup yarın atölyede çalışmaya başlayacağım. Sağ ol Taner. Benim rica etmeme gerek kalmadı. Artık huzurluyum. Şimdi seni yalnız bırakayım. Ben içeri gidiyorum. Abi. Efendim. Biliyor musun? Sana çok şey borçluyum. Bunun için teşekkür ederim. Müzik Saat 6'yı geçiyor. Nerede kaldı bu Serap? Bir saattir bekliyorum. İşte butikten çıkıyor. Serap! Serap! Serap beni bekle! Seninle konuşmak istiyorum Serap! Kaç gündür özür dilemek için neredeydin? Yeni mi aklına geldin? Biliyor musun Taner eve döndü. Babam da Taner kan davası gütmekten vazgeçtiler. Öyle mi? Senin adına çok sevindim Abdullah. Benimle ne konuşmak istiyorsun ee, Senat, ben... Biliyorum ne diyeceğini Abdullah çok tedirginim Hatta korkuyorum Osman bu gece geliyormuş O senin gibi değil Gözünü kırpmadan adam öldürür Sen bunu önleyici hiçbir tedbir almıyorsun Her şeyi kanunlara bırakıyorsun Osman kanundan kitaptan anlar mı Sakin ol sakin ol. Seni çok iyi anlıyorum. En kısa zamanda buna bir çözüm bulacağım. Her gün bizimle alay edip laf atıyorlar. Onların bu davranışlarına karşı hiçbir şey yapmıyorsun. Artık dayanamıyorum Abdullah, dayanamıyorum. Yama sesle konuş. Bağırmana gerek yok. Etraftan bize bakıyorlar. İkimizin alay konusu olmasına daha fazla tahammülüm kalmadı. Anlamıyor musun? Erkek olarak sen bir şey yapamayacaksan kız olarak ben ikimizi birden korurum. Beni anlamıyorsun Serap. Ben de çok üzülüyorum. Polise gidip şikayet edelim diyorum. Çözüm bu değil diyorsun. Senin aklından geçenler benim tarzım değil. Yapamam. Öyleyse korkaklığı da, kalem efendiliğini de, pistan giymeyi de kabulleniyorsun. Kusura bakma. Ben böyle bir erkekle yolda dahi yürüyemem. Utanırım. Hadi hoşça kal. Ee, Serap dur, dur gitme bekle beni. <Gülüyor> Osman izinli gelmiş baba duydun mu Duydum Tanır Hatta uzaktan şöyle bir gördüm bile e, Şimdi ne olacak Ya Osman Abdullah'ın başına bir iş açarsa Abdullah ha? bu derdin çaresini düşünmüştür Osman'a karşı koymak çok zor olacak baba Ben abime anlatmaya çalıştım ama Onu tanımadığı için ciddiye almadı Bana kalırsa kapışır bunlar Çünkü ikisi de inatçı Aman oğlum aman oğlum ağzını hayra aç Serap'la Abdullah birbirlerini seviyorlar Osman niye giriyor aralarına Eğer Serap onu sevseydi Ona söz vermiş olsaydı Abdullah ister miydi hiç ha? Ne yapalım hanım gençlikte böyle şeyler olur Neyse neyse Her şey zamanla düzene girer Osman'ı tanımıyor gibi konuşuyorsunuz sen de Eğer işi Abdullah'a bırakacak olursak Altından kalkamaz Onunla baş edemez Bak diyorum ki Kendini Osman'a şöyle bir Göstersen de ...gözünü korkutsam... ...olmaz... ...olmaz... olmaz. ...Abdullah benim ismime sığınmaktan hep kaçıyor... ...ondan önce davranıp Osman'la ben konuşursam... ...Abdullah'ın gururu kırılır... ...yani şimdi onların kapışacakları günü bekleyeceğiz... ...Abdullah kavgaya girmeyecek kadar akıllıdır... ...baktık üstüne fazla geliyor... ...o zaman düşürürüz... Şu yeni bluzları raflara sen yerleştirir misin Çiğdem Peki Serap tezgahın üstüne koyuver oh, Yeni malları taşıyıp yerleştirmekten canım çıktı Neyse ki bugün keyfim yerinde de pek umursamıyorum hmm, Sabahtan beri benim de gözümden kaçmadı bugünkü neşe. <gülüyor> Hayrola kız sebebi nedir Söyle ben de biz de bilelim Bu kız ne zaman soracak <gülüyor> diye bekliyordum <gülüyor> Hadi anlatsana Serap öleceğim merakımdan Dün akşam Abdullah bize geldi Elektrik mühendisi olarak nihayet bir iş bulmuş Bunu müjdeledi Aa, Hadi iyi iyi Nihayet beklediğine kavuştu çocukcağız Bari maaşı da iyi olsaydı e Başlangıca göre fena değil Kısa bir süre sonra da zam alacağını söylemişler Bugün işe başladı Ben de erken çıkıp ona uğrayacağım Bu ne acelecilik kızım Çalıştığı yeri merak ediyorum Oradan çıkıp yeni evimiz için çarşı gezeceğiz <gülüyor> Vallahi sana imreniyorum Serap <gülüyor> Darısı başıma Meraklanma gelinlik ayakkabımın altına Önce senin adını yazacağım <gülüyor> Yere de iyice sürteceğim ki çabuk silinsin <gülüyor> Sen de bir an önce evlen İnşallah Abdullah gibi efendi biri de bana düşer İnşallah hadi şimdilik hoşça kal Görüşürüz tamam. Selam Selam Aman Allah'ım Osman sen döndün ha Evet döndüm ya Seninle konuşmamız gerek Seninle konuşacak bir şeyimiz yok olsun Ya beni dinlersin ya da Peki, peki. bırak kolumu Canımı acıtıyorsun Seni dinliyorum Ama konuşmamız kısa sürecek hem randevuma geç kalıyorum. Kimin ne randevum var? Abdullah'la mı? Ya, demek öğrendin. Hem de her şeyi. Şimdi beni dinle. O Abdullah'ın nişanı hemen bozacaksın. Anlıyor musun? Hemen. Saçmalama Osman. Seni hiç ilgilendirmeyen işlere karışma. Aramızda hiçbir şey olmadığı halde bana sahiplenmeye hakkın yok. Bana bak Serap. Lafı uzatmayacağım. Beni tanırsın. Ağzımdan söz bir defa çıkar. Eğer dediğimi yapmazsan seni kimseye yar etmem anladın mı yar etmem. Bırak kolumu canımı acıtıyorsun Bırak. <gülüyor> Bekledim gelmedi ben de Butik'e gittim Oradan da ayrılmış Belki evdedir diye buraya geldim Burada da yok endişelenmeye başladım Meraklanma oğlum biraz daha bekleyelim Gelmezse aramaya çıkarız Gelirse de birlikte yemeğimizi yeriz Bak kayınvaliden yaprak dolması yapmış Çok güzel olmuş hep birlikte yeriz he? Şimdi ben de meraklandım Nerede olabilir bu kız ah, Seraptır bu Nerede kaldın kızım Hepimizi merak içinde bıraktın Abdullah da burada gir Özür dilerim anne Hadi içeri gir Ben de arkandan geliyorum Kapının önündeki şu ayakkabıları kenara dizeyim de İyi akşamlar Kusura bakma Abdullah Tatsız bir şey oldu Osman izine gelmiş İş çıkışı yolumu kesti Bu yüzden seninle buluşmaya gelemedim Peşimden gelir bir tatsızlık çıkar diye korktum Aa, Doğru mu söylüyorsun Sahi mi Serap ne olacak şimdi ...seninle konuşmamız lazım ah. Abdullah... ...yan odaya gelir misin? Peki Şöyle oturabilir misin? Aha. Bir şeyin yok ya Serap Hayır yok aniden yoluma çıktı Seninle nişanı derhal bozmamı istedi Beni ciddi şekilde tehdit etti Çok korktum Abdullah çok Canım benim korkmana hiçbir sebep yok bütün diyeceğim bu mu? Korkman için hiçbir sebep yok. Ben daha ciddi bir tepki göstermeni isterdim. En azından sinirlenip ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim diye haykırmanı isterdim. Elbette sinirlendim ama senin daha fazla paniğe kapılmanı istemiyorum. Eğer bir çözüm bulamazsan artık buralarda yaşayamam. Abdullah sen bir zamanları ünlü kabadayısı Behbi babanın oğlusun. Osman'ın üstüne gitmelisin. Babandan dolayı senden çekinir daha fazla zorlayamaz. Babamın adını kullanmaya muhtaç değilim. Senin dediğini yapıp kavgaya ben sebebiyet verirsem Osman'dan ne farkım kalır Hakkımı korumak için silah, yumruğa ihtiyacım yok benim Bu korkakça tutumun yüzünden neredeyse senden nefret edebileceğimi hissediyorum Anladın mı Abdullah Dur gitme Serap Serap dur Kapıyı yüzüme kapattı Serap Serap Serap, ah. Serap nereye gitti gördünüz mü onu Yavrum Serap seni yine üzdü değil mi Evet ama o nerede? Koşarak yan odaya girdi. Dur dur gitme oğlum. Sen gitme. Böyle zamanlarda üstüne düşmemek daha iyi olur. Gel şöyle otur da sinirlerin <gülüyor> Hadi. Ona bir türlü derdimi anlatamıyorum. Ben olaya ne kadar soğukkanlılıkla bakmaya ve çözmeye çalışıyorsam... ...o tam tersine kaba kuvvete başvurulsun istiyor. Çok sabırsız ve heyecanlı. Cesaretin böyle kanıtlanacağı düşüncesinde. Ne yapacağımı bilemiyorum. Aslında onun bu kadar hırçın olmasının nedeni benim oğlum. Biliyorsun çocukken yanan evimizden onu dışarı çıkarmaya cesaret edememişim. Vücudunda bazı yerlerin yanmasına sebep olmuştu. Hem duygusal hem de bedensel yönden acı çekmesi Serap'ı bu hale getirdi işte. Bende bulamadığı yürekliliği hep bir başkasında aradı. Şimdi senin olayları sakin karşılayıp düşünerek hareket etmeni yanlış anlıyorum. İçinde hep acaba bu çocukta babam gibi korkak mı sorusu var Ona cevap bulamadıkça da kafası karışıyor ve hırslanıyor Baştan beri onun mutluluğuna gölge düşürdüm Şimdiki davranışlarının sebebi ben olduğum için Onun adına önce ben senden özür diliyorum oğlum. Hadi şimdi yanına git gönlünü al Göreceksin bak bir müşecektir. hadi Bu kahvenin önünden geçmesek Abdullah Osman sık sık buraya gelir Ne yapalım canım karşılaşacak olursak Bizi yiyecek değil ya İşte bizi görmüş ki dışarı çıkıyor Askere giden bir adamın niyetlisini almak Erkeklik midir ha? Eğer serabı bırakırsan Vehbi babanın hatırına seni bağışlarım Aksi takdirde kan çıkabilir Kalem efendisi Seninle dövüşmek için hiçbir sebep yok Çünkü Serap kimseye önceden söz vermedi İstediğini seçmekte serbestti O da beni seçti hmm. Mesele bu kadar açık Hadi gidelim Serap hey, hey, hey. Durun bakalım durun Kaçmak öyle kolay değil Madem bu iş başladı hemen şuracıkta Kozlarımızı paylaşmayı ne dersin he? Senin kulakların duymuyor galiba arkadaş. Benim seninle yapacak kavgam Paylaşacak kozum yok Çekil önümüzden de yolumuza gidelim Seni asla sevmedim Osman Cahilliğinden, görgüsüzlüğünden Konuşmayı bile becerememenden hep nefret ettim Senden biraz hoşlanmamın nedeni Yalnızca cesaretin ve gücündü Ama sadece bunlar bir erkeği Kocam yapmak için yetmez Beni tiksindiriyorsun Asla seninle evlenmem Anladın mı asla Hadi çekil git artık buradan Yüzünü bir daha görmek istemiyorum Git defol Demek Demek benden bu kadar nefret ediyorsun ha? Görürsün sen <gülüyor> Serap, Serap dur beni bekle lütfen Serap ne olur ağlama, Ağlama lütfen Nesi var bu kızın Abdullah Gözleri ağlamaktan kan çanağına dönmüş Hiç konuşmadan koşarak odasına gitti <gülüyor> Yolda gelirken Osman önümüze çıktı <gülüyor> Kötü bir şeyler oldu demek ki. Anlatsana oğlum ne oldu? Osman bana karşı ileri geri konuştu. Tehditler savurdu. Beni orada kozlarımızı paylaşmaya davet etti. Ben de kendisiyle bir hesabım olmadığını söyleyerek... ...kavga teklifini reddettim. Çünkü benim onunla alıp veremediğim hiçbir şey yok. Ona bizi rahat bırakmak düşer. Doğru söylüyorsun oğlum. Peki bizim kız ne yaptı? O benim soğukkanlılığıma... ...sakin sakin cevap vermeme dayanamadı... ...ve Osman'a patladı... Onu mahalle kahvesinin önünde Herkesin önünde aşağıladı Ona bağırırken aslında benden de hıncını alıyordu İşte bu iş böyle yapılır der gibiydi Ama öyle serserilerle tartışmaya bile değmeyeceğini Bir türlü anlamak istemedi Bu davranışıyla beni de aşağıladı Bu kızın yaptığı da artık fazla olmaya başladı Kimsenin gururuyla oynamaya hakkı yok Artık bazı meseleleri onunla konuşmanın zamanı geldi Selab'ın odasına gidiyor Onu hiç böyle sinirli görmemiştim Al bak kızım, artık sen fazla oldun. Abdullah gibi bir çocuğun hayatını zindan etmek için elinden geleni yapıyordun. Onu böyle aşağılamak, gururunu kırmak hakkını nereden buluyorsun ha? Senin derdin nedir? Böyle efendisini seven, iyiliğin için her şeyi yapan birinden ne istiyorsun sen? İkiniz de birbirinize benziyorsunuz. O da korkan biri. Sizin yüzünüzden mutsuzum. Acı çekiyorum. İkinizden de utanıyorum. Ben bile şu kız halimle sizden daha cesur ve yiğidim Nişanlım olacak Abdullah Neredeyse beni Osman'la dövüştürecekti Onun karşısında küçüldü de küçüldü Ben böyle bir erkeği nasıl kocam olarak kabul ederim Allah'ım ne şanssızım Sen aklını kaybetmişsin Ne dediğini bilmiyorsun Cesur ve yiğit olmak için sokak serserileriyle kavga etmek gerekmez Asıl senin gibi bencil ve kaprisli bir kızım olduğu için ben utanıyorum Sen hep kendini düşünüyor ve insanları kullanıyorsun beni Odan'dan çık baba lütfen çık yoksa kalbini daha çok kıracağım hadi çık Mustafa Mustafa gel buraya o ne dediğini bilmiyor üstüne düşmeyelim biraz hadi gel dışarı hep böyle edepsizlikle isteklerini yaptırır zaten bu kızın sonunu hiç iyi görmüyorum Allah hayretsin her şeyi her dediğini duydum kendimi son derece aşağılanmış hakarete uğramış hissediyorum hele beni böylesine küçülten sevdiğim kız olunca her şey artık ince tahammül sınırından aşıyor Aldım oğlum Ben yıllardır böyle muameleye alıştım Bazen böyle ilkel geleneklerin hüküm sürdüğü bir mahallede oturduğumuza lanet ediyorum Artık inançlarım mantığım Sağ duyum içimi yakıp kavuran aşağılanma acısına gem vuramıyor Ona benim de bir erkek olduğumu ispat edeceğim Ben gidiyorum Dur oğlum yapma Sen o deli kıza uyuma Seni versinler ellere, beni vursunlar. Of, sana sevdandan yolları, bana kurşunlar. Hiç mi Osman, Hatice ablanın metruk evine mi sattın yoksa korkak? Abdullah. Evet benim, Vehbi babanın oğlu Abdullah. Hadi az evvel Serap'ın yanında söylediklerini... ...şimdi tekrar etsene. Et de sana erkeklik nasıl olur göstereyim... ...korkak kabadayı bozuntusu. Aa! Bana yumruk attın. Bırak beni Abdullah. Git yoluna. Birbirimizle yapılacak kavgamız olmadığını... ...sen söylemedin mi? Beni çileden çıkarmaya çalışma sakın. Ne o yoksa korkuyor musun? Yanında adamların olmayınca böyle hep... ...kedi gibi pısar mısın sen? Olsan Aa! bir yavrum Adam, Ne yapacaksın bakalım? Bunu sen istedi. Vebip baban oğlu. Al sana. Al. <gülüyor> oh, Kalka <gülüyor> ya. Kalka ya. Kalkıyorum sana. Ne çabuk pes ettin öyle? Sana beni neden çıkarma demiştim? Kabadayı bazıtosu kalk. <gülüyor> ben her şeye razı olmuşken bu kavga'yı sen istedin. Öyleyse cezanı çekeceksin. <gülüyor> Bıçak ha. He. Ben de yumruklarınla dövüşebilecek kadar yürekli bilirdim seni. Bu işlerde akıllı adam kendini fazla yormaz. Osmanlı kavgada mağlup ettiğini kimselere söyleyemeyeceksin. Bu zaferi sana tattırmayacağım. Osman kendine gel. Bırak o bıçağı elinden mertçe dövüş. Bu zaferi sana tattırmayacağım. Bunu sen istedin. Al! Al! Al! Al! Al! Hadi, hadi. Ben Babandan özür dileyerek Onun kalbini yeniden kazandım Bunun için teşekkür ederim kızım O an çok sinirliydim Ne dediğimi bilmiyordum Sakinleştiğimde babama ve Abdullah'a karşı Haksızlık ettiğimi anladım Keşke Abdullah hemen gitmesiydi Onu da çok kırdım anne Oysa Abdullah'ı çok seviyorum Ama o içimdeki O kötü duygulara hakim olamadım Neyse kızım olan oldu artık Sonunda hatanı anladın ya o da yeter Üşüyorum anne Yatağıma gidip biraz uzanacağım Hele bir yarın olsun Abdullah'a gidip her şeyi düzelteceğim Yeter ki bir yarın olsun Evet kızım mutlaka gidip ondan özür dilemelisin Abdullah'ın kıymetini bil Sakın bir daha o iyi yürekli çocuğu böyle incitme Hele erkeklik gururuyla hiç oynama Abdullah ne kadar cesur biri olduğunu zaten o yangın sırasında ispatlamıştı Sorunlarını çözmek için kaba kuvvete başvuran biri cesur değil ancak vahşi olabilir Oysa Abdullah aklı başında olgun ne yaptığını bilen duygulu bir çocuk Babasını ve kardeşini de ellerini kana bulamaktan o kurtardı Bana kalırsa asıl erkeklik bu Haklısın anne çok haklı bunları düşünememiştim Yarın yeni bir gün başlayacak benim için Abdullah'la sonsuz bir mutluğumuz için El ele vereceğiz yeni bir gün Hele bir yarın olsun Hayır kızım Hayır Serap Artık senin için hiç yarın olmayacak Çünkü Abdullah Çünkü Abdullah bundan sonra bizimle hiç olmayacak <gülüyor> Artık ebediyen aramızda oh. <gülüyor> Abdullah öldü Hayır Hayır